Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuklu 94.9 Açık Radyo Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Ve konumuz var yerel yönetişim uzmanı İnan İzci. Hoş geldiniz. Buyrun, hoş, geldin. hoş geldin. Şimdi öncelikle bir destekçimiz var. Suna Orçun çok teşekkür ediyoruz. Bir de bizim sosyal mecralarda nasıl ulaşabilirsiniz bize Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter'dan ee, hemen bir de e, size e, bir haber vermek istiyoruz. Çünkü Dünya Mirası Adalar girişimi olarak 2019 etkinliğimiz var. İlk etkinliğimiz bu ve 17 Şubat Pazar günü saat 3 ile 5 arası e, Splendid e, Palace'ta. Büyük Efendim adada. evet ömrünü <gülüyor> 2019'un ilk etkinliği ilk etkinliği Hı. evet ömrünü at, atlara hasretmiş bir at sevdalısı e, sevgili Bahir. dostumuz Emin Mahir Boş, Başdoğan ile at ve ada başlığını taşıyan bir söyleşi ve imza etkinliği bu Mahir'in e, Ata Sözleri başlıklı kitabını e, adalılarla e, buluşturuyoruz ve at ve atçılık deyince de tabi adalar ve faytonculuk da ...konuşmadan geçemeyeceğimiz için merakla bekliyoruz Emin Mahir baştan bize neler anlatacak. Herkes davetli buradan onu duyuralım. Biz bir aydır yerel yönetim ve yöneticiler nasıl yöneticiler istiyoruz diye bir konu başlığıyla programlarımıza devam ediyoruz... Ve e, soruyoruz yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın mutlu yaşamalarını istediğimiz adaların doğal ve kültürel varlıkları korunarak değerlerinin artması ve üstünde yaşayanlara refah sağlayabilmesi için nasıl bir yönel yönetim yöneticiler istiyoruz dedik. Sizi onun için efendim burada <gülüyor> konuk ediyoruz. Evet. Şimdi evet. hemen e, sizinle ilgili kısa bilgileri aktarayım. Londra Üniversitesi'nde ekonomik ve sosyal politika lisans programını bitirdikten sonra aynı üniversitede Avrupa kamu siyaseti üzerine yüksek lisansınızı tamamladınız. Halen Hür Brüksel Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktorunuza devam ediyorsunuz. Diğer taraftan Ergüden Yönetişim Akademi bünyesinde de yerel yönetişim uzmanı olarak çalışmalar yürütmektesiniz. İngiltere'de vatandaş hakları ve savunuculuğu İstanbul İl Özel İdaresi ve Sarıyer Belediyesi'nde Avrupa Birliği, Dış İlişkiler, Proje Yönetimi ve Yerel Kalkınma Alanları'nda Uzman ve koordinatörlük, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Bayağı <gülüyor> iyi. <gülüyor> Alandan, sahadan gelen bir arkadaş. Evet, evet. Özetle uzmanlık alanınız efendim, yerel yönetişim, e-belediyecilik ve yönetişim, sürdürülebilir, yerel kalkınma, uluslararası ilişkiler. Buyurunuz. Evet tam da aradığımız insansın İlhan. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> evet. Şimdi geçen progresiz Fikret Toksöz birlikte projeler yapıyorsunuz. Evet. Hatta Türkiye'deki belediyelerin yönetişim karnesi diye de bir çalışmanız var. Fikret Toksöz geçen programda bahsetmişti bu çalışmadan kısaca. Biz geçen programda aslında yerel yönetimlere katılım meselesini biraz konuştuk. Hatta yani bu katılımın artık eskiden düşünüldüğü gibi hani karar alma süreçlerine işte arama toplantılarına katılıp orada parmak kaldırıp kendi görüşünü söylemek ya da işte oy vermek falan ya yani bunların çok daha ötesinde yönetişim kavramının aslında programın sonunda geldiğimiz noktada birlikte yönetmek e, gibi bir noktada e, şey yapmıştık, e, noktalamıştık. Şimdi bugün aslında biraz daha bu konuyu açmak istiyoruz aslında bugün katılım dediğimiz zaman yönetişim dediğimiz zaman e, ne kastediyoruz e, yani bu artık böyle bir oy vermek işte gidip görüşlerini açıklamak e, bildirmek e, çok daha ötesinde e, bir, e, bir şeyden bahsediyoruz e, bir baş farklı bir felsefi ve siyasi belki bir e, yaklaşımdan bahsediyoruz oradan girelim istersen inan. Aslında yani yönetişim kavramı çok kullandığımız bir şey ama belki biraz daha pratik bir yerden anlatmak işi kolaylaştırır. Yani yönetişimin kökleri aslında antik Yunan dönemine kadar gidiyor. Eflatuna kadar gidiyor. En temeldeki mesele bizim ortak yani müşterek kaynaklarımızın, sorunlarımızın veya tehditlerimizin beraber yönetilmesi için kurumlar ve kuralların iyi işletilmesi üzerine dayanıyor. Yani pratik hayatta eğer bir şirket e, bir gölü kirletiyorsa e, o gölden balıkçılık yapıp e, ve o balıkçılıktan geçinenlerin uzun dönemde e, imkanları yok olacak, yaşam imkanları yok olacak. İşte yönetişim bize uzun erimli, daha bütünsel e, bakmamızı e, ve bu bakışın aslında pratik hayatta Doğru kural ve kurumsal işleyişlerle sağlanmasını... Bunun yapacak derim. olan kurum devlet değil midir? E, sadece devlete bırakamayız. Yani sivil toplumun denetimi veya gönüllü katılım süreci, özel sektörün kaynak aktarımı veya girişimciliği. E, bunlar o yüzden bütünleşik bir yönetim anlayışına dayanıyor. Birlikte yönetmenin belki bir diğer kavramı bütünleşik yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Yani e, hangi siyasi görüşten olursanız olun 2008'den beri, Başlayan ekonomik krizin gündelik hayatta çözümünde somut bir tavır almanız gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağı sorusunun karşılığı aslında birlikte bir şeyler yapmalıyız artık demekten geçiyor. Veya iklim değişikliğini sadece e, dünyanın belli kentlerindeki toplantıları veya anlaşmalara değil mahallemizdeki çöp toplamadan tutunda e, giyinme kültürümüze kadar e, oradaki arazi kullanımına kadar bir bütün olduğunu. ...fark etmekten geçiyor. E, yönetişim bu işin tabii biraz daha akademik... ...biraz daha teorik bir kavramı. Ama aslında bizim de çok uzak olmadığımız... ...geçmişten biri. ...işte e, örnek veriyorum... ...köylerde ortak arazinin yönetim süreci. Yönetişime dayanan bir şey. Hı hı. Çünkü kimsenin mülkiyetinde değil. E, aslında bugün e, sizinle konuştuğumuzda... ...zaten... E, ...yönetişim, sürdürülebilirlik ve müşterekler... ...gibi üç kavram üzerinden biraz... ...adalar... E, ...meselesine el almayı düşünmüştüm. Evet. E, yönetişimi de biraz aslında belki anlatırken... Yani ...çünkü ben yönetişim mantığı, sürebilirlik vizyonu ve müşterekleştirme gibi... ...üç kavram üzerinden yaklaşacağım. Oradan da bir yönetişim kavramı nedir, nasıl bakılıyor... ...biraz daha somut bir hal alır diye düşünüyorum. Evet, aslında bu bütünlük, bütüncül bakabilmek... ...hani demin işte devletin görevi değil mi derken aslında birçok kurum mesela adalarda baktığımızda bir sürü kurumun kendi başına kendi alanlarında projeler geliştirdiklerini görüyoruz ve bunlar birbiriyle aslında aynı vizyonu paylaşmayan çatışan ve aslında işte demek ki müşterekleşmediğimiz müşterek bir ortak bir vizyon üzerinden ilerlemeyen her kurumun kendi önceliği üzerinden giden şeyler oluyor projeler oluyor bütünleştirmek aslında böyle bir vizyon ortaklığı sağlamak anlamına geliyor ki işte buradaki paydaşlardan bir tanesi de sizin de dediğiniz gibi tabii ki orada lokalde yerelde yaşayanlar, esnaflar, çalışanlar yani sadece kurumlar değil, evet. sadece özel sektörde değil. Aslında adalarda yaşayan kuşlar bile paydaşımız. Evet. Çünkü onların iklim içinde yaptığı etkiyi tam olarak bilmiyoruz ama önemli. Yani arının yarattığı etki üzerine bir takım çalışmalar var bildiğiniz gibi. Belki ben biraz böyle e, konuya hani adalar e, özelinden girip e, belki koruma mantığı üzerinden bir, bir, bir, bir açıklamaya çalışayım. Evet. Şimdi hmm, ben sizi eskiden beri tanıdığım için hocam diyeceğim. Kusura bakmayın. Dinleyiciler de kusura bakmasın. Rica <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ederim. Şimdi Asıl mesele şöyle yani baktığımızda dünya mirası işte kültürel ve doğal varlıklar yani koruma mantının en zirve noktadaki dayandığı kavram dünya mirası. İşte insanlığa ortak ait olan kültürel ve doğal miras. Şimdi biz adalar meselesini biraz dünya ölçeğinde konuşalım sonra belki yerele çekelim Dünyada adalar formasyonuna sahip yani dokuz adanın yakın olduğu, beşinde yaşamın sürdüğü herhalde bir tek e, bizim adalar, hmm. İstanbul'daki adalar var. E, ama dünyanın değişik yerlerinde adalar e, söz konusu ve orada da korunacak mutlaka başka değerler vardır. E, bu noktada e, adaları bir dünya müşterekler kavramının içine sokmakta fayda var. Bu adalar meselesinin sadece adalarda yaşayanların değil veya sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların değil. Dünyadaki aslında her insanın müşterek faydasının, menfaatinin olduğu bir yer. Ne açıdan? Çünkü bu miras. Hı hı. Bu mirası görmek, onu yaşamak hakkı var. Bunun korunması bu noktada bu menfaatin, bu hakkın korunmasını. Bütün dünyayı içeri. enterese eden bir konu Kesinlikle. aslında korunması. değil Kesinlikle. mi Kesinlikle. Sadece bura, buraya ait bir konu değil. Orada çünkü biz genelde böyle kavramsal kendi algılarımıza yenik düşüyoruz. Yerel deyince sadece o işte idari veya e, hukuki çerçeve diye algılıyoruz. Veya kendi bedenimizin gün içinde gezdiği yerde adlandırıyoruz. Hayır yerel aslında dünya topografisinde bir nokta. Hı hı. Bir alan. Dünyadan hı. ayrı düşünemeyecek bir alan. E, bu noktada kavramların yol açmış olduğu bu kategorik körleşme diyeceğim bizi hataya düşürmemeli. Bu noktada dünyadaki bütün e, koruma ile ilgili kurum ve kuruluşlar aslında adalarda koruma konusunda savunuculuk yapan e, kişileri veya ortak inisiyatifi e, doğal paydaşı oluyor hı hı. böyle baktığımızda. E, şimdi diğer bir meseleye gelelim. Buraya geçmeden Tabii. bu yerel konusu Ada için o kadar güzel anlattınız ki, yerelin nasıl bir anlam taşıdığını, bizi dinleyen adalar için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha anlamlandıracaklar eminim. Çünkü bambaşka şekilde anlaşılıyor. Hatta belki burayı bir laboratuvar dahi görebilirsiniz. Tam da işte bu müşterekleştiremediğimiz, müşterek olamadığımız coğrafya tam da burada. Ve bu, bu birbirine bu kadar yakınken bu kadar STK'ların ve topluluğun birbirlerini bu kadar kategorize, kategorize edip ayrıştırıp öteki gibi bakması sizin söylediğinizle... şahane bir zemine oturdu şu anda. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, aslında yani Şöyle bir yerden bakmakta fayda var. E, Asu H Hoca'yla konuştuğumda... ...ya ben de... şimdi ...adalara daha çok şey bilmiyorum. Ne diyeceğim dediğimde... ...ya bildiğim bir şey var. Ben işte küçükken bir dönem Kınalı Adada yaşamıştım. E, ama adalara giderim e, fırsat buldukça. Ve o yolculuk bile benim için ayrı bir dünyaya... ...ayrı bir inana açılan kapıdır. O noktada benim de menfaatim var. O menfaatli mantığıyla <gülüyor> bakarak da biraz konuşuyorum aslında. E, şimdi... Gerçekten kendi e, kavramlarımıza e, ve kavramlarımızın inşa ettiği taahhülleri yenildiğimiz gibi kendi alışkanlıklarımıza ve ilişkilenme biçimlerimizi de yenilebiliyoruz. Yenilmekten kastım daha iyi bir dünyayı, daha yaşanabilir bir hayata olasılığına e, ulaşamam anlamda yenilmekten kastediyorum. Bunu bir iktidar mücadelesi hı hı. E, minvalinde söylemiyorum. E, çünkü başka bir dünya mümkün e, ama bize bağlı. E, şimdi... Adalar ölçeğine indiğimizde peki yani peki adaların korunması, adaların e, korunarak yaşanılabilirliğini e, ve sürdürülebilirliğini sağlamak nasıl bir müşterek e, mesele haline gelebilir, getirilebilir? E, aslında... Çünkü orada bir varsayım var değil mi? Bunu Hı. müşterekleştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani herkesin aslında bu vizyon altında birleşmesi gerekiyor. Evet bu adaları korumamız gerekiyor demesi gerekiyor herkesin. Kesinlikle. Hatta en böyle tamamıyla olayakarla bakan bir girişimci bile şunu demesi gerekiyor. Ben böyle bakarsam 10 yıl sonra benim yatırımım batacak. Evet. Çünkü adaya gelecek kimse kalmayacak. Çünkü adanın herhangi bir çekim özelliği. ister doğal güzelliği ister denizi ister o deneyimin kendisi bir caziplikten çıkacak. Dünyanın birçok yerinde biz böyle... E, deneyimleri biliyoruz aslında. Belli bölgelerin doğal özellikleri veya kentsel özelliklerini kaybedip cazibe merkezi olmasından çıkması. İstanbul'da çok mahalle var öyle. Kesinlikle. alabileceğimiz ya yani Benim büyüdüğüm mesela evet. ortaokul vesileliğinde Çok hı hı. Benim için çok özel bir yerdir anlam dünyamda da. Ama mesela Samatya bu alanlardan birisidir. Koruyamadığımız ama çok evet. kıymetli bir Kalamıştı mahalle. öyle benim için. Ben de oral olarak kalmamış. Evet yani aslında çok da böyle bedensel bedenimiz gibi bütünleştiğimiz mekanlar. Ee, şimdi müşterekleştirmeyi adalar ölçeğinde biraz konuşup pratiklersek hem sürdürülebilirlik hem yönetişim hem müşterekleştirme e, kavramlarını e, somuta döküp açıklama şansı da elde ederiz. Belki buradan bir önerme de çıkıyor adalarla ilgili. E, şimdi dünyadaki ortak mirasımızın yani müşterek mirasımızın e, ve bunun bizde yarattığı hak ve menfaatin korunması sadece adalar ölçelinde değil bu arada e, Türkiye'deki herhangi bir yerelde de olabilir bu. bir yemek tarifinden tutun da bir e, çeşmenin korunmasına kadar geniş bir skaladan bahsediyoruz yani UNESCO biraz bu işin şeyi gibi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklarasyonu gibi kapsayıcı bir aslında alan peki bunu somut hayatta pratik hayatımızda nasıl sağlayacağız nasıl olacak da e, adayı tehdit eden aktörler veya pratikleri bir şekilde önüne geçip onu başka bir yere sevk edeceğiz. Şimdi burada aslında gerçekten müşterekleştirmeyi sadece aynı düşünmek veya aynı yerden bakmak değil de e, menfaatlerimizin kesişten kümesini tespit etmek ve risklerimizin de kesişen kümesini tespit etmekten geçiyor. Oradaki işletmecinin de Oraya gelen turistin de orada e, bürokratik olarak görev yapan belediye çalışanında seçilen beş yılda bir seçilen siyasetçinin de menfaatlerinin bileşen kümesini bulmamız gerekiyor. Bu doğallığında olacak bir şey değil. Burada tabi itici kuvvetler yani özellikle e, oradaki vatandaş inisiyatifleri veya kent konseyi gibi e, kolektif yapıların öncülüğü kaçınılmaz. Çünkü birlerin gerçekten itmesi, tetiklemesi, süreci takipçisi olması gerekiyor. Bu noktada e, menfaatlerin tanımlanması, yani aktörler kim burada? Yine yönetici mantığıyla konuşuyorum burada. Hı -hı. İşte işletmeciler var, yaşayan sakinler var, orada bürokratlar var, oraya gezmeye gelenler var. Bunların hepsine dair ortak bir dil ve ortak bir gündem, bir vizyon yaratmak gerekiyor. Yani e, günümüzün böyle daha popüler deyimi bir e, yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Hmm. Bu hikayenin içinde de bu farklı e, kesimlerin neden menfaati olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani neden biz o plastiği yere attığımızda o rüzgarla ormana gittiğinde tehlike arz edebileceğini. Bunu sadece bir dilek boyutunda da söylemiyorum. Ama her yeni bir tabela koyalım mantığıyla söylemiyorum bu arada. Geniş tutalım işte aslında katılım sürecini tarif ediyorsun şimdi sen yani katılım demeden evet değil mi Tam katılım demeden <gülüyor> aslında bu hikayeyi yani bu ortak misyonu vizyonu cümleyi kurabilmek için Hı -hı. herkes konuşuyor herkes aslında kendi menfaatinden başlıyor konuşmaya kesinlikle hatta şöyle diyelim isterseniz ben daha hani sizin ee, çok da hani e, ...farkında bir şekilde söylediniz. Evet ben katılımı anlatıyorum ama katılımı anlamlı ve etkili boyutuyla ve somut üzerinden anlatıyorum. Hı hı. Sadece bir prosedür ve sadece karar alma durumlarını ceryan eden bir durum ilk katılım aslında. Bütün algılığımızda, davranışlarımızda, ilişkilenme biçimlerimizde beraber yaşamanın getirdiği bir aslında bakarsanız hı. kültürel dönüşümden bahsediyorum. Hı. Kavram böyle bir şey ediyor esas itibariyle. Konuşabilmek konuşabilmek yani güvenmek. güvenmek, hesap verebilmek, hesap vermeyi bir kişilik sorgulaması olarak algılamamak. Kendi kör noktalarımızı, kendi hafızamıza veya kendi dilimize de yenik düşebileceğimizi önden kabul etmek. Yeni ve güncelin eskiyi kapsayarak farklılaşabildiğini de görmek. Yani bu noktada 20 yıl önce okuduğumuz bir kitabın artık geçerliliğini yitirdiğini de kabul etmek. Sırf ben okuduğum ve onu içselleştirdiğim sevdim diye içindekiler doğru olmak zorunda değil. Biraz aslında bu bir kültür o yüzden. Yani yönetişim dediğim şey biraz. açık olmak. Kesinlikle. Ee, ve geçmişi reddeden ve yeni deyince hep biz böyle sanki sıfır bir kağıdın üzerine yeni bir hayat yok öyle bir şey. <gülüyor> yeni hep geçmişin üzerinden şekilleniyor aslında biraz da. Şimdi adalar özelinde bu paydaşlarımız kim yani aslında ve bunların müşterek e, kesişen kümeleri neler olabilir sorgulamak önemli bir nokta. Neden? O vizyonu, o hikayeyi yazabilmek için buna ihtiyacımız var. E, ve sonra bu hikayeyi ortak gündem ve ortak vizyona çevirmek için de şart. Çünkü insanlar ait olmadığı ve sahiplenmediği hiçbir şeye bir süre sonra hiçbir şeyini yatırmıyor. Zamanında yani, dahil. Sahip çıkmıyorlar. Sahip çıkmıyorlar. E, veya sadece kendi istedikleri gibi bir durum ortaya çıktığında müdahil oluyorlar. E bu da tercih edilecek bir şey değil. Çünkü birlikte yaşamak şunu da kabul etmeye gerektiriyor. Sadece benim tahvil ettiğim veya istediğim bir dünya yok. Benden gayri insanlarda ve süreçlerde var. Mesela ben burada nerede duruyorum? Ve ne kadar etkileyim sorusunu sormaktan geçiyor. Ama ben yine teorik ve kavramsal bir yerden çıkartıp adalar üzerine belki çekersem daha iyi olur. Daha somut bir yere kayar. Önümüzdeki dönemin aslında nasıl diyeyim sivil toplum şeyine gündemine çiziyorsun. Kontürlerini bize çiziyorsun şimdi. Estağfurullah yok. O kadar <gülüyor> iddialı bir şeyim yok ama adalar ölçeğinde belki başka bir pers perspektifi. E, yansıtmaya çalışıyorum dersem daha bence haddimi ve sınırlarımı biliyor evet. olurum. <gülüyor> Teşekkür ederim ama yani sizin biçtiğiniz şeyde tabii ki güzel ama adalar ölçeğinde bence kalmakta fayda var. E, çünkü gerçekten seçimler gelir ve e, adaların e, önümüzdeki süreçte dönüşümü için bir fırsat penceresi var. Nedenini biraz böyle açıklayayım. E, temelde şöyle bir şey var. Bu e, yani bu müşterek menfaatin eee sürdürülebilirlik vizyonuyla birleşmesinde mevcut mevzuatımız Türkiye'deki mevzuat buna uygun. 5393 ki Adalar Belediyesi'ni ilgilendiren kanundur. Gerek mahalle muhtarlığı, gerek vatandaşın doğrudan katılımı, gerek de kent konseyi üzerinden yerel yönetim süreçlerine katılım hakkını veriyor yaşadığımız problem daha çok kent konseylerinde veya vatandaşlarla alakalı üçlü bir problem. Sivil toplumun bu konudaki aslında yapıcı ve eleştirel bir ilişki kurmaktaki zorlanması, kamunun hala eski alışkanlıklarıyla ve kendi konumu veya iktidarına yastılarak e, kapanması olabiliyor. Ve e, vatandaşın bu konuda haladır da bir yenilmişlik duygusuyla ya beni niye dinlesinler gibi bir kodu var. Şimdi bunların üçünü birden aşmaya gerektiren bir şey. Çok zor mu? Değil. Başarı hikayeleri çok var. Belki başka bir programda o başarı hikayeleri de konuşulabilir ama e, bu noktada belki önümüzdeki süreçte e, seçimlerden önce başlayıp seçimlerden sonra Adalar Kent Konseyi bir e, kent vizyonu veya bir Adalar vizyonu oluşturmaya başlayabilir. Bu vizyon belediyenin planları veya politikaların üzerinde durması gerekiyor. Çünkü, Tam da o anlattığın hı. süreçle oluşacak bu işte değil mi? Yani tüm Kesinlikle. paydaşların katıldığı Kesinlikle. bir süreçle. Yani o paydaşları mülakatlar yapılabilir, atölye çalışmaları yapabilir ama kapsayıcı olmak lazım. Hı hı. Yani orada çok haz etmesek de atı süren e, kişi de oradaki bir işletmenin sahibi de bizim paydaşımız. Dediğim gibi kabul etsek de etmesek de. Hı. Bu böyle bir gerçek. Yani evet. fiili durumda bu böyle. Şimdi Hangi siyasi şeyden partiden olursa olsun hangi hiç kurumdan olursa olsun kategorize evet. etmeden hiç fark etmez evet. tam da eşit tam yani. bu işte tam da bu katılımı sağlamak Hı -hı. yine katılım bu kelimesi bu ama yani hakikaten işte bu insanların içine işlemiş olan ee, ötekini dışlayıcı kodlardan bahsedilen yani bunları aşarak işte bu kent konseyi ortak kamusal alanına gelebilmek bunu başarabilmek işte, işte değil mi bu işin en ya bunu başarsak zaten bu başarılsa Böyle bir zeminde buluşulabilse konuşma başlayacak buna Ad gelinemiyor bu masaya gelinemiyor. Adalar da tam kurumların dahi birbirini o kadar kategorize edip ittiği ayrı durduğu ve Her hiçbir yer. şekilde beraber çalışmadığı evet. bir örnek laboratuvar ki zaten evet. en büyük problem. Yani masayı yani. kurmak aslında burada ee, onun için yaratıcı teknikler yaratıcı. Benim masama davet etmeden <gülüyor> ortak bir masa inşa etmek. Bu masanın da aslında ortak menfaat ve bir fayda alanı. Yani menfaatin, e, bu menfaati burada lütfen maddi menfaat anlamında söylemiyorum. Benim adaları ziyaret etme hakkımın korunması da bir menfaat bu noktada. E, kritik kısım şu. E, kavramsal boyutta herkes katılımı önemsiyor. Fakat mesele onu anlamlı ve etkili kılmaktan. ...anlamlı ve etkili kılmak için de... ...birine de çok pratik bir yerden gitmek gerekiyor. Yani adaların önümüzdeki... ...riskleri ne? Bu riskler realize olursa ne olur anlatmak... ...kimilerine. Bu riskleri şöyle yönetirsek... ...bunlar bizim için... ...risk olmaktan çıkar. Hatta bazı durumlarda ...bizim yararımıza olur. Turizmle ilgili. En büyük tahminim... ...turizm tehdidi. Yoğun nüfus. Özellikle yazın. E, Turizmin reddetmeden... Ama onu sürdürülebilir ve yaşalanabilir adalar vizyonuna adapte ederekten o dinamiği belki kapsamak. Belki alternatif turizm anlayışının kültürünü inşa etmeye çalışmak. Belki turistik işletme sahiplerini ve çalışanlarını bu konuda kazanmaya evet. sevk etmek. Belki e, adalara sahip çıkmayı bir e, bütünsel bir gündem haline getirip somut hale çevirmek e, çok daha e, katılımı... ...anlamlı, etkili ve esas istihbar istediğimiz o yaşanabilir ve sürdürülebilir bir adalar e, vizyonuna taşıyacak Hı -hı. yaklaşım gibi evet. görünüyor. Evet Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz yani çok konu var tabi adalarda Marta Koyu var mesela tam da bu anlattığınızın üzerinde çok çalışılması gereken işte dün mesela bütün polis, çevir kuvvetler, belediye bir tek onda işbirliği yapmışlar zannedersem kaymakam hepsi basmış Koyu <gülüyor> ve işte içindeki bazı kulübelerdeki Hı -hı. kişileri çıkarmışlar çünkü orası da bir özel işletmeye ve ...derilmiş Kira e, durumda... ...kiralanmış durumda... ...normalde halka açık bir yer... Yani çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz İnan İzci'ydi. Adalarda size de çok konu var. Bekliyoruz. Çalışmalarınızı adaların üzerinden yapın. Çok evet. memnun oluruz. Kent konseyi için evet. iyi bir vizyon ortaya çıktı şimdi. Evet. Tekrar evet. konuşmamız lazım bunları. Evet. Biraz detaylandırmamız lazım. Evet. İnan İzci yerel yönetişim uzmanıydı. Bize çok değerli bilgiler verdi. Özellikle yerel olmak ne demek? Onu bir daha çalışalım hep beraber. <gülüyor> tekrar destekçimiz Suna Orçun'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere. Adalar hepimizin çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.